Kur'an dışı beklenti Mehdi Heda, hedeye kök fiili doğru yola iletmek, hidayete erdirmek, rehberlik etmek anlamlarını kapsamaktadır. Bu kök fiilinden ismi fail, hadin, hadi, hidayete erdiren, yol gösterendir. Kur'an'da 13'te 7 ve 33, 39'da 23 ve 36, 40'da 33, 22'de 54, 30'da 53, 27'de 81, 7'de 186, 25'te 31 ayetlerinde geçmektedir. Heda, hedeye kökünün ismi Mehdi Mehdiyundur ve Kur'an'da hiç geçmemektedir. Yun'un anlamı hidayete erdirilmiş, hidayet verilmiştir. Bugün dillerde dolaştırılan Mehdi işte bu ismi meful Mehdiyundur. İster gramer olarak, isterse anlam olarak böyle bir özel kimseye işaret eden kavram yahut bir ayet Kur'an'da mevcut değildir. Genel anlamda insanlık tarihindeki tüm peygamberler ve onlara tabi olan Müslümanlar, Hidayete ermiş kimselerdir. En genel haliyle Allah, hadin, hadi, hidayet veren, tüm Müslümanlar ise şirk koşmadıkları takdirde Mehdi, hidayete ermiş kimselerdir. Kur'an'ı olarak ve gerçek anlamda Heda, hedeye kökünden türemiş bu kavramların anlamları böyledir. Kur'an dışı oluşturulan Mehdiyun, Mehdi, kurtarıcı kavramlarının istilahi kullanımı özel bir şekilde hatta bir gecede hidayete ermiş kimsedir. Şia'ya göre bazı farklı görüşler olsa da yaygın görüş Ali soyundan gelen 12. imamın çocuk yaşta kaybolması, gizlenmesi, daha sonra da ortaya çıkarak dünyaya Şia'yı hakim kılacak kimsedir Mehdi. Kendisine kayıp imam denir ve bu halde bile bir kutup olarak dünyayı yönetir. Şia'ya göre İsa geldiğinde Mehdi'ye tabi olacaktır. Esas itibariyle ehli sünnet denen büyük çoğunluk ne böyle bir Mehdi kurtarıcı beklentisine sahiptir, ve ne de kaynaklarında bu konuda deliller vardır. Bu Mehdi anlayışının kaynağı Şia ve tasavvuf felsefesidir. İblis, tasavvuf felsefesiyle İslam'a şirk kanalları açmakla kalmadı, kutuplar, batın ilmi, vahiy kesildi halde vahiy alan, geleceği bilen evliyalar, şeytani fısıltılarla beslenen kurtarıcılar üretip türetmiştir. İslam tarihinin fitne döneminden bu yana kurtarıcılar, mehdiler, sahte resuller eksik olmamıştır. Bir kısım şeytani emperyal güçler de kendi amaçlarını gerçekleştirmek için bu kanalları bol bol kullanmışlardır ve halen kullanmaktadırlar. Özellikle bu mehdiyet fikrini ihtas eden, bugün bu beklentiyi pompalayan iblis ve adamlarıdır. Amaç, İslam coğrafyasını, deccal hakimiyetini hazırlamak ve paketlemek için olağanüstü güçlere sahip, özel ilim verilmiş, adeta elindeki asasıyla deccalvari dokunduğunu dönüştüren bir lider ihtas etmek. Amaç, bu özellikleri kendisine kim veriyorsa elbette ona hizmet edecek bir Mehdi tezgahlamak. Bugün cehalet içinde yüzen, Kur'an'ı terk etmiş, şirk bataklığına gömülmüş Müslüman etiketli kitleleri bu yolla yönlendirmek, aldatmak ve deccal saflarına çekmek. Kütüb-ü de toplamda 9 hadis Mehdi'den söz etmektedir. Bunlardan bir tanesi, İbni Mace 4039'da, Mehdi Meryem oğlu İsa'dır der. Tirmizi, 2333 İbn Mace 4083 4084'te yer alan 3 hadiste mal bolluğundan Mehdi'nin mal dağıtmasından bahsedilir ve peygamberin soyuna vurgu yapılmaz. Bu hadisler Müslümanların adaletli imamı olacak İsa'ya da işaret edebilir. İbn Mace 4088'de doğudan siyah bayraklı bir takım insanlar çıkacak ve Mehdi'nin halifeliği için ortam hazırlayacak deniyor. Bu hadis Abbasi devrimine ve Abbasi halifesi Mehdi'ye bir işarettir bizce. Geride Mehdi ile Ehlibeyt arasında bağlantı kuran sadece 4 hadis kalıyor. Bunlar İbn-i Mace 4085-4087 ve Ebu Davud 4284-4285 numaralı hadislerdir. Bu hadislerde Hasan Hüseyin soyundan gelen ve halife olmasalarda İslam topluluklarına imamlık yapan alimlere bir atıf olabilir. Bu 4 hadisi Şia'nın Mehdi düşüncesinin muhtemel etkileri olarak da görmek bizce mümkündür. İşte bir bardak suda koparılan Mehdi fırtınası budur. Şia kaynaklı zayıf ve uydurma hadislerle durmadan birileri Mehdi yelkenlerini şişiriyor ve Mehdilik fikrini pompalıyor, hepsi bu kadar. Kur'an'da dayanağı olmayan, kötü bir sitede tartışmalı birkaç hadisle işaret edilmiş Mehdi'yun Mehdi, özel olarak hidayet erdirilmiş bir lider, Kur'an'ın İslam'ın ve ilmin aydınlığında anlamlı olabilir mi? Elbette anlamlı değildir. Böyle bir Mehdi kabulü İslam'a da uygun değildir ve çelişkiler doğurmaktadır. Dünyada bir İslam milleti varsa bu İslam milletinin kendi aralarında birbirlerine amansız düşman ancak kafirlere dost olması düşünülebilir mi? Bizce şayet İslam milleti varsa bunlar olamaz. İslam bozulmuş, şirk dinine dönüşmüşse bu düşmanlıklar ve düşmanlarla dostluklar o zaman tabidir. Sonuçta iki durum söz konusudur. Ya dünyada özgür, egemen İslam milleti vardır, ya da yoktur. Bu iki durumdan hangisini kabul etseniz fark etmez. Tanımlanan ve beklenen Mehdi fikri, iki halde de İslam'a aykırıdır. Şayet İslam milleti mevcutsa, tabii ki fertleri ve yöneticileri hidayet üzeredir. Böyle bir İslam milletinin kendi liderini ortaya çıkarması gerekir. Olağanüstü vasıflar, Hidayete ermiş olmak hele bir gecede Allah tarafından hazırlanmış Mehdi ya da Şia'daki Mehdi anlayışı külliyen İslam'a aykırıdır, sünnetullah'a aykırıdır, akla aykırıdır. Şayet ortada bir İslam milleti yoksa yani dünyadaki İslam toplumları şik toplumuna dönüşmüşse o zaman böyle bir topluma ancak elçi gönderilir. O da gelmeyeceğine göre özel olarak hidayete erdirilmiş Mehdi ne yapacak? Kendisi hidayete ermiş geldiği topluluklar hidayetten sapmış. İnsanları hidayete mi çağıracak? Onların düşmanlıklarını, kavgalarını yok edip liderleri mi olacak? İnsanlık tarihinde böyle bir örnek var mıdır? Ellerinde bulunan Kur'an hidayeti sağlamamışsa, Müslüman olduğu söylenen insanların şirke kucak açmasına engel olamamışsa, Mehdi ne yapacak? Büyülü asasıyla deccalvari dönüşümler mi sağlayacak? Bütün bunlar Kur'an'a aykırıdır ve İslam'ın içine sokulmuş tasavvuf felsefesinin, ve Şia felsefesinin ürünü bir hastalıktır. Sonuç olarak Mehdi, yani kurtarıcı beklentisi, hakka teslim olamayanların, nefislerini ilahlaştırarak şeytanların etkilerini açık hale gelenlerin, ellerindeki İslam nimetini kaybettikten sonra başka milletlerin baskısı altında yaşayanların, kendi aralarında paramparça olanların, acizine ve aciz içinde beklentilerine cevap aramaktan başka bir şey değildir. Sürekli Mesih, Mehdi beklentileri, ve bu beklentilere cevap verme kurnazlıkları tarihler boyunca eksik olmamıştır. Netice olarak söyleyeceğimiz şudur. Mehdi beklentisinin ne Kur'an'da, ne sahih sünnette, ne de sahih akılda bir yeri yoktur.